Hazreti Peygamber aleyhisselam değerli seyirciler, İslam'ı insanlara tebliğ etmeye başladıktan sonra Peygamber Efendimizin İslam öncesi hayatıyla ilgili olarak tevhid inancına aykırı herhangi bir şeyini Mekkeli müşrikler Peygamberimiz önüne gelerek ona argüman olarak sunarak Peygamber aleyhisselamı adeta susturmaya çalışmamışlardır. Çünkü çok önemli, önemli bir şey. Çok önemli bir şey değil mi? Yani şöyle bir şey yok tarihte az kardeşlerim. Hz. Peygamber selam insanlara İslam'ı anlatmaya başladı Mekke'de. Geldi oradan Mekke'li işte Ebu Cehil veya diğerleri Ebu Sufyan. Sen bizi böyle şeylere davet ediyorsun, bir şeyler söyleyip duruyorsun. Daha dün senle biz putların önünde şunu yapmıyor muyduk ya? Beraber sen hubelin önünde eğilip yatmıyor muydun? Ne oldu da sana? Kafan içine ne girdi de? Bu şekilde yeni bir şey icat ettin. Halbuki ayet-i kerimeler ışığında baktığımızda Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a insanlar mesela sihir, kafayı yemiş affedersiniz, mecnun vesaire bir takım şeyler, ithamlar söz konusu ama hiç kimse aziz kardeşlerim hiç kimse Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gelerek sen de önceden bizim gibi putların önünde şunu bunu yapıyordun dememiştir. Burada ilginç bir şey var. Burada ilginç bir şey var. Hüseyin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatın en çok kimler didik didik etmiştir? oryantalistler En çok oryantalistler Hazreti Peygamber Aleyhisselam niye hayatın didik didik etmişlerdir? Bir açık bulalım da güzel ahlaklığından ödün versin. Bari oradan kötüleyelim. Surda bir gedik açalım da hesabı işte hocam da. Ama açamamışlar. Yok çünkü. Çünkü bakın bana sorarsanız aziz seyirciler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu ispat etmek için 50 madde yaz bana deseniz. Ben kesinlikle o maddelerden bir tanesini şöyle yazardım. Müsteşriklerin Peygamber aleyhisselamın İslam öncesi hayatıyla İslam sonrası hayatı arasında bir zıttık bulamamaları bir madde bu olurdu. Bakın müsteşriklerin Peygamber aleyhisselamın peygamber olduğunu olmadığını göstermek için yapmış oldukları çalışmalar benim için Hz. Peygamber aleyhisselamın nübüvvetini ispat etmenin Delili. delillerinden bir tanesi oluyor. Bu çok güzel bir şeydir. Bizim için.